Hüseyin Kur'an'a göre araştırmalar altı, Kur'an'ın anlaşılma yöntemleri, Üslup, Kur'an'ın üslubu kendine hastır, bir cümlenin veya cümleciğin içine değişik konuları koyar ve onların ifadelerini diğerleriyle öyle bağdaştırır, öyle özenle birleştirir ki, ifade bakımından birini diğerinden ayırmak güçleşir. İnsan bütün ifadeleri hem tek tek hem de bir bütün olarak düşünmek ve anlamak durumunda kalır. Böylece gayesini ortaya koyar. Kur'an'daki ifadeleri anlamadan, onların gayelerini ve hedeflerini anlamak insan için her zaman mümkün olmayabilir. Kur'an'ın bu usul bunun bir sebebi de bir fikri, felsefe bir ilkeyi veya hukuki bir hükmü ifade ederken, bu hükmün altındaki ahlaki bir davranış ve gayeyi de aktarmaktır. Zaman ve mekan, ayetler kullanıldıkları yere göre, İçlerinde geçen kelime ve ifadelerin içerdikleri anlamlar dışında başka bir şey de anlatır. Böylece bir toplumda zamana ve mekana göre değişik durumları kapsayacağı gibi bütün insanlık toplumlarında da değişik durumlara cevap verebilecektir. Her bir ayet benzer veya farklı toplumlardaki bir duruma ışık tutar. Durum, Kur'an vakaları, olguları ve onları meydana getiren ortamı tespit ediyor ve bir durum tespiti yapıyor. Bu ortamın şartlarını, sebeplerini ve niteliklerini gösteriyor. Böylece nitelikli cüz'ü durumu genelleştirmiş oluyor. Özel şahısları söz konusu etmeyip onların nitelikleri üzerinde duruyor. Toplumları da niteliklerine göre ele alıyor. Bazen onların özel tarihi adlarını veriyorsa da onların yalnız olumlu veya olumsuz sıfatlarına hükmünü bine ediyor. Sebepler Ayetlerin geliş sebepleri de ayetteki gerekçeleri ortaya koyuyor. Bunlar kanunların gerekçelerinin kanun maddeleriyle olan ilişkisine benzer, kanunun gayesini anlatır ve anlaşılmasına yardımcı olur. Bazen sebep, ayetle zikredilir ve hükmün sebebi gösterilmiş olur, bazen de zikredilmez. Ayetlerin içinde zikredilmeyen sebeplerin keşfedilmesinde ortak bir karara varmak zor olur. Bazı sebepler de alimler tarafından istinbat edilmiştir. Ayetin manasına bakarak sebeplerinin anlaşılmasına, keşfedilmesine gidilmiştir. Buna göre zamanın şartlarına göre gerekçeler değişebilir ve bu değişiklikler göz önünde bulundurularak yeni bir anlayışa gidilebilir. Dil felsefesi, Kur'an'ın kelimelerinin etimolojisini ve dil felsefesini iyi bilmek gerekir. Bu sebeple ilgilidir. İkincisi cümle yapısını da çok iyi bilmeye gerek vardır. Bu, sarf ilmiyle ilgilidir. Üçüncü olarak belagatını yani normal manaya göre yapılan değişiklikleri ve vurguyu da iyi bilmeye ihtiyaç vardır. Bu da belagat veya hitabet ilmini ilgilendirir. Bunların hepsi semantik denen ilmi gerektirir. Kıssalar Kur'an'daki kıssa ve misalleri birer piyas sahnesi gibi inceleyerek anlamak, onların amaç ve hedeflerini ortaya koymak, Bunların eğitimde ve iletişimdeki önemini kavramak, bu, küçük hikaye veya sahneye koyma, sahneye koyarak bir meseleyi sunma sanatini ilgilendirir. Nesi, Kur'an'da nesah olmadığını kabul ederek ayetler arasındaki ilişkileri ve bu ayetlerin kendi içlerinde taşıdıkları mananın ne demek olduğunu anlamak için ayeti aynı konu ile ilgili diğer ayetlerle karşılaştırarak mana vermeye önemli dikkat etmek, gerekir. Diğer dinlerde var olan neslin Kur'an'da olmadığını iyi anlamak ve birbirine karıştırmamak lazımdır. İlahi kitaplardaki nesli inkar etmeye imkan yoktur. Her sonraki bir öncekinin tıpkı nüsası değildir. Kur'an'daki önceki ilahi metinlere benzer görülen anlam ve ifadeler doğrudan onlardan aktarılmış, olmayıp Allah tarafından yeniden ifadelendirilmiştir. Bu üslup ve ifade değişikliği de onları nesletmek sayılır. Çünkü onların anlamına değişiklik getirmiştir. Biz sildiğimiz veya unutturduğumuz herhangi bir sözüm daha iyisini veya benzerini getiririz. 1- İlkelerine göre, kurardaki ilkeler maddi yani lafzı veya sözlü ilkeler ve manevi ilkeler olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi sözlü ilkelerden Kur'an'da açıkça kelimelerle ifade edilen ve anlatılan ilkeleri kastediyoruz. Bunlar, Hakkında açık bir ayet bulunan veya açık anlamlı bir ayete dayanan ilkelerdir. Bu kural, Kur'an'da zikredilen her türlü hükmü içine alır. Kur'an'ı anlamaya çalışırken aynı konuyu ilgilendiren bu ilkeleri de hesaba katmak şarttır. Manevi ilkeler de Kur'an'ın herhangi bir ayetinde açıkça belirtilmeyen, fakat maddi ilkelerin bir kısmının veya hepsinin bütünlüğünden anlaşılan ilkelerdir. Aslında bu ilkeler maddi ilkelerden daha güçlüdür ve yoruma tabi tutulması da oldukça zordur. Ama maddi, lafzi ilkeleri yoruma tabi tutma ihtimali bulunabilir. İşte Kur'an'ı anlamaya çalışırken bu manevi ilkeleri de köşe taşı ilkeleri ve kavramları olarak kabul etmek gerekir. Mesela, heze. İsa'nın göğe çıkışı ve kıymette yere ineceği meselesinin İslam'ın ve Kur'an'ın manevi ilkelerine aykırı oluşu maddi ilkelerine aykırı oluşundan daha güçlüdür. Çünkü maddi lafızları istenilen şekilde, 1 Bakara 2, 106, yorumlama imkanı bulunmaktadır. Ama manevi ilkeler yoruma gelmez. Bu manevi ilkeler yalnız Kur'an'ın lafzi ve maddi ilkelerinden doğmaz. Manevi ilkelere, Kainatta Allah'ın uyguladığı kanunlara uygunluktan doğan ilkeleri ve yöntemleri de katmak gerekir. Onlarla bütünlük içinde, uyum halinde olmaları şarttır. Peygamberin anlayışı, Kur'an'ı ilk anlayan ve tefsir eden, şüphesiz Heze, Muhammed'dir. Bu görev ona Allah tarafından ayrıca verilmiştir. Fakat, Heze, Peygamberin tefsirini ve açıklamalarını da tasnif etmek lazımdır. Bütün açıklamaları aynı derecede değildir. Bunları iki şekilde değerlendirmek mümkündür. Al sezgi ve ilhama dayanan açıklamaları, Kur'an gibi vahiy olmadıkları için Kur'an derecesinde zikredilmemiştir. Bu arada şunu söylemek gerekir ki, bazen gerekli açıklamaları Kur'an'ın kendisi yapmaktadır. Allah bir ayeti göndererek anlaşılmayan başka bir ayeti açıklamıştır. BHZ Peygamberin kendi anlayışları, yorumları, bunlar onun içtihada sayılır. Bunların derecesi ilk gruptakiler kadar kesin değildir. Hz. Peygamber, yaptığı yorumlarla bir açıklama ve anlama örneği vermiştir. Ancak, bütün açıklamaları Kur'an'ın vahiy gibi ilzam edici değildir. Başka şekilde anlaşılması mümkün ve ihtimal dahilinde ise de, o manada doğru olabilir. Din, Din Kültürü Kur'an'ı anlamada iki yol takip edilir. Bir rivayete dayanan sözleri nakletmektir. İslam dünyasında bu tip tefsirde heze peygamberden aktarılan sözler çok azdır. Şunu hatırlatmak istiyorum ki çok meşhur ve Kur'an'da geçen bir olay hakkında gelen sebep bildiren rivayetler bile çok değişik ve birbirine zıt olabilmektedir. Oysa böyle olmaması gerekirdi. Bu bize şunu anlatıyor. Geri kalan rivayetler daha da zayıftır ve kulaktan dolma bilgilere dayanmaktadır. Rivayetler ilk Müslümanların anlayışını bize naklettiği için bizim kültürümüzün bir parçası sayılabilir, ama asla din değildir. Din olmayınca onları kabullenmek din açısından zorunlu değildir. Kültür olarak istifade edilebilirse edilir, aynı zamanda antropoloji ve kültür tarihi bakımından değerlendirilebilir. Rivayetlerin içinde uydurma olanlar çoktur. İmam Buam'nin 600 bin hadisten yalnızca 7 bin sahih hadis bulabilmiş olması demek, geriye kalan 593 bin hadis sağlam değildir, kitaplara ve ağızdan ağıza güvenilir olmayan kaynaklardan yayılmıştır demektir. Bilinmesi gereken ilimler Kur'an'ı anlamak için bilinmesi gereken ilimler iki ana grupta toplanır. Birinci grup genel ilimler olup her ayeti anlamak için geçerlidir. Diğer grup ise, ancak ayetin taalluk ettiği konuya ait ilimlerdir. Birinci grup ilimlere edebiyatıyla, belagatıyla, etimolojisi ve dil felsefesiyle Arapça bilmek girer. Bun, yanı sıra usul ile fık, kelam, felsefe ve mantık bilmek de yine genel ilimler grubundandır. İkinci gruptaki ayetin taalluk ettiği bilim dalına giren ilimler arasında ise fizik, kimya, astronomi, biyoloji, geneoloji, yer bilimi, hukuk, psikoloji, sosyoloji, tarih, antropoloji ve de vardır. Peşin fikirsiz okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için insanın peşin fikirlerden uzak ve sıyrılmış olması lazımdır. Bu sadece Kur'an için değil, herhangi bir kitap için de böyledir. Peşin fikirli olmak iki şekilde düşünülebilir. Birincisi Kur'an'a aleyhinde ve ona düşman olan bir fikirle okumaktır ki, bu şekilde ondan istifade edilemez. İkincisi Kur'an'a taraftar ve onun lehine fikirlere sahip olmakta insana bir şey kazandırmaz ve kişi bu şekilde de onu anlamak zorunda veya ihtiyacında olduğunun farkına varmadan yazılanları zaten biliyormuş gibi okuyup geçer ve bu şekilde yeni, bir şey öğrenemez. Bu peşin fikirlilik, dolu kapla pınardan su almak için gitmeye benzer, su alamadan geri döner, kabı boşaltmak, zihni müspet ve menfi fikirlerden arıtmak, Kur'an'ı anlamak için şarttır. Kur'an'ı peşin fikrine göre yorumlamaya kalkanı Peygamber cehennemle tehdit etmiştir. Her zaman Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an'dan istifade etmek için hangi konuda olursa olsun yalnızca Kur'an'a başvurulmalıdır. Her ihtiyaç duyulduğunda okunursa daha önce defalarca, okuduğu ayeti sanki ilk defa okuyormuş ve farkına varıyormuş gibi ihtiyacına göre bir mana çıkarılacaktır. Kişinin, boş zamanlarında Kur'an'ı rastgele açıp, bakalım neler var, diye yeni bir şey bulmak amacıyla okuması da çok önemlidir. Böyle bir durumda veya başka bir durumda insan yeni şeyler öğrenecektir. Başımdan çok geçmiştir. Kur'an'ı okurken öyle ayetlerle karşılaştım ki, bana sorulduğunda cevabını veremeyeceğim meseleleri gayet açık cevaplıyordu. Sanki ayeti o güne kadar hiç görmemiştim. İşte, Kur'an'ın her konuyu bir arada zikretmemesinin bir hikmeti de bu olabilir. İnsan aklında olan bir soruya veya Kuranı okurken aklına gelen bir soruya cevap verememiş olabilir. Ama Kur'an'ı devamlı okumaya ve cevap bulmaya çalışırsa, Çoğu kez o sorunun cevabını başka bir ayette bulabilir. Onun için daima Kur'an okunmalıdır. Eski ve yeni söylenenler İnsanın bir meseleyi Kur'an'da incelerken öncelikle o mesele hakkında eski ve yeni neler söylendiğini, yazıldığını öğrenmesi lazımdır. Bu, ana mesele hakkındaki hem bir bilgi birikimini hem de tarih boyunca meseleye getirilen yorumları ve meselenin pratik hayata bağlantısını göstermiş olur. Bundan sonra, meseleye doğrudan veya dolaylı yoldan temas eden ayetler de toplanır. Bu ayetler önce kendi siyak ve sibakı içinde, bağlam kontekst, anlaşılmaya çalışılır, sonra bütünleştirilir ve genel bir anlama ve hükme gidilir. Bu hususta daha önce incelenmiş ve anlaşılmış ayetler ihmal edilmeden tekrar incelenmeye alınmalıdır. Çünkü insan yeni bir durum ve mesele karşısında yeni bir mana çıkarabilir, yeni bir yorum ve çözüm bulabilir. Bunları, bu metodu denemiş biri olarak ifade etmek istiyorum. Yaşama uygulamak. Kur'an'ın anlaşılmasındaki en doğru yöntemlerden biri de onu kendi sosyal, siyasi, ticari, hukuki ve benzerleri hayatına bağlamaya çalışmaktır. Kur'an'ı en iyi şekilde anlamak için insanın yaşaması. Hayatın içinde insanlarla, kurumlarla yorulması, haşir neşir olması, işlerin girdisini ve çıktısını bilmesi ve öğrenmeye gayret etmesi lazımdır. Kur'an, her ne kadar genel hüküm ve ilkeler getirirse de bunların işlerliğini, hayatta faal rol oynamasını amaçlar. Kur'an nazari kalmak üzere gelen bir kitap değildir. Ama onu uygulayacak kimselerin önce onu yukarıda zikredilen anlama metotlarına göre anlamaları şarttır. Yoksa Kur'an'ın yüceliğini ve evrenselliğini düşürür ve onu küçük bir cemiyet tüzüğü haline getirmiş olurlar. Bu herkesin Kur'an'ı okumasını asla engel değildir. Herkes okumak, kendi kültürüne göre ve seviyesine göre anlamak zorundadır ve bu farz olan bir ibadettir. Ancak uygulamaya koyacak kimse, yukarıda anlattığımız akademik seviyede ve şekilde inceleyip anlamak zorundadır. Kur'an'ın Arapça olması iki karşıt grup tarafından söz konusu edilmektedir. İlk grup, Kur'an'ı yüceltmek için Arapçayı yüceltmekte ve kutsallaştırmaktadır. Diğer grup ise Kur'an'ı reddetmek için onun Arap toplumuna ve yalnızca bu toplumun ihtiyaçlarına hitap ettiğini iddia etmektedir. Her iki grubun tutumu da yanlıştır. Kur'an'ın kendisi kutsaldır. Onda şüphe yoktur, ama Kur'an Arapçadır diye Arapça kutsal bir dil değildir. Peygamber Arap olduğu için elbette ona vahiy Arapça bildirilecekti ve o da kendi ulusuna onu Arapça olarak bildirecek ve anlatacaktı. Araplara seslenen Kur'an'ın, onların hayatlarından örnekler vermesi de doğruydu. Bu, Demek değil ki onların işleri ve inançları yalnız kendilerine özeldir. Kur'an, hayattan örnekler vererek kendi ideolojisinin yaşam biçimi haline gelmesini istemektedir. Kur'an'daki cüze ve ferdi olaylar, bunu sağlamak için hayattan alınmış örneklerdir. Büyük İslam bilginleri, müçtehitleri bunu kavramış olduklarından, bu fiziki ve cüzi hükümleri aşarak onlardan genel ilkeler ve hükümler çıkarmışlardır. Aslında bu çok ilmi bir metodun, istikranın, tüme varımın, uygulanışıdır. Bunun için Kur'an'da zikredilen cüze ve ferdi olay ve hükümlerden hangi tip olursa olsun daima evrensel ve genel bir anlayışa gitmeye çalışılmalıdır. Dikkat edilecek olursa, Kur'an ferdi ve cüzi meseleleri ele alırken onları insanoğlunun yaratılışındaki kanunlarına göre çözüme götürmektedir. Niyet İnsanlar arasında Kur'an'ın anlaşılmasına dair ihtilaf çıkmaktadır. Ancak bilginler ve müçtehitler arasında çıkan değişik anlayış ve farklı görüşler, iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisine göre, herkesin tahsil ve anlayış seviyesine göre Kur'an'ı değişik şekilde ve düzeyde anlaması mümkündür ve buna çıkar yol bulunur. Yalnız bir şartın olması çok önemlidir. Bu yorumlar Allah için ve iyi niyetli olmalıdır. Böyle yorumlar yapan kimseler, aslında ihtimal dahilindeki manalarda ve birbirine çok yakın olmayanlarda da anladıkları veya kabul ettikleri görüşler hususunda birbirini itham etmez ve düşmanlık yapmazlar, birbirlerini anlayışla karşılarlar. İkinci grup insanlar ise, Kur'an'ı Allah için ve iyi niyetle değil, kendi çıkarlarına yardım edecek ve destek verecek şekilde anlamaya çalışırlar. Bunlar aslında kötü niyetlidirler ve Kuran'ın amaçlarını kendi çıkarları içinde göstermeye çalışırlar. Kuran, bunları kalplerinde yamukluk bulunmakla suçlamaktadır. Bunlardan bütün İslam milletleri ve toplumlara şikayet etmektedir. Hangi tür bilgi sahibi olursa olsun etrafına bir cemaat toplamak, dinden olmayan bir şeyi dinin esasından göstermek ve sonra kendine uymayan zayıf imanlı. Dinden taviz veren ve dinden çıkmış, dinsiz sayarak kendi cemaatinden ayrılanın Müslüman olmadığını ve cehennemlik olduğunu ilan ederler. İşte Kur'an, bu gibi yorumlara giden fırkacı, fitneci, grupçu, dini kendi amaçlarının alet edenleri lanetler. İslam dünyası bunlarla çalkalanmakta ve bu zihniyete sahip kişi veya gruplar yardım görmektedir. Ama, İlme ve iyi niyete dayanan Allah rızası için Kur'an'ı anlamak konusundaki fikri ayrılıklar, ihtilaflar İslam'a hayat ve hareket verir, ilmin yükselmesini sağlar. Kavramlar ve dinde mantık. Dinde iki ilkeye akıl ve Kur'an önem vermek, esas hareket ve faaliyet noktası kabul etmek gerekmektedir. İslam'ı ancak bu suretle yaşamak mümkün olur ve yine ancak bu şekilde tutarlı, sevimli hem Allah hem de insanlar tarafından beğenilen bir Müslüman olma durumuna gelinilebilir ve Müslüman sıfatına layık olunabilir. Kavramlar İslam dininde kelimelerin ve terimlerin manalarını ve kapsamlarını iyi tespit ve tayin etmek gerekmektedir. Memleketimizde kavram kargaşası ve karışıklığı bulunduğu birçok kimse tarafından sık sık ileri sürülen ve ağızlarda dolaşan bir sözdür. Bu doğrudur. Dinde de dinle ilgilenen Müslümanlarda da kavram ve anlam kargaşası çoktur. Bu durum Müslümanlarda olumsuzluk yaratıyor, hasımlarına karşı nefret duymaya sürüklüyor ve Müslümanları da birbirine düşman ve hasım durumuna sokuyor. Bunun için biline gelen kelimelerin ve kavramların anlamlarını yeniden ele almak, tespit etmek ve ortaya koyup anlatmak şart oluyor. Bunlara örnek verelim. Sünnet Sözlük manasına göre, Arapça'da örf, adet, gelenek, töre, alışkanlık gibi anlamlarda kullanılır. Kur'an'da ise kanun anlamında kullanılmıştır. Sünnetin iki şekilde kullanıldığı açıkça bilinmektedir. Sünnetin birinci kullanılışı, Allah'a atfedilerek, Kur'an'da Allah'ın sünneti, sünnetullah, şeklinde geçiyor. Bu ifade Türkçe'ye sünneti ilahiye veya ilahi sünnet ya da Allah'ın sünneti olarak çevrilebilir. Allah'ın sünnetinden kastedilen, Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın kanunlarını şu sınıflara ayırmak mümkündür. A. Fizik kanunları, bütün cansız madde kanunlarını içine alır. Bunlara da sünnet denir. B. Sosyal kanunlar, bütün canla varlıkların kanunlarını ifade eder. Bitkiler, Hayvanlar ve insanların, sosyal yaşam kanunları doğum ve varoluş, ölüm ve yokoluş kanunları demek olur. C. Ruhi kanunlar Bu kanunlar değişmezler. Bu kanunlar insanlara ve ruhani yani madde olmayan varlıklara aittir. İnsanlar bu üç kanuna tabidir. Fizik kanunları, maddi varlıklara ayrım yapmadan etki ederler. Örneğin, elektrik akımı canlıyı öldürür ve kömür eder buna onun Müslüman olması ve Allah'a inanmış olması engel olamaz. Sosyal kanunlar da böyledir. Bir toplumun var olması veya yok olması sosyal kanunlara bağlıdır. O kanunları kim en iyi bilir ve onlara uyarsa yaşar, büyür, güçlenir ve hükümlen olur. Burada da Allah'a kuru iman yeterli olmayıp bu kanunlara ayet şarttır. Sünnetin ikinci anlamının insanlar tarafından verildiğini ve sözlükte örf, adet, gelenek görenek ve töre şeklinde tanımlandığını söylemiştik. Bu anlamda, her toplumun ve hatta her ferdin her ailenin kendi sünneti, adeti, geleneği, göreneği ve töresi vardır. Bunlar değişkendir. Allah'ın kanunları, sünneti gibi sabit ve genel değildir. Hz. Muhammed, insan olan bir peygamberdi. Yani Allah'tan mahiy alan bir insandı. Buna göre onun iki durumu olduğu ortaya çıkıyor. Peygamber oluşu ve insan oluşu, öyleyse heze, Muhammed'in peygamber olarak ortaya koyduğu sünnet nedir? Bu soruya cevap vermek için, işe dinin hükümlerinden başlamak lazım. Dini hükümleri bilmek için Allah insanlara iki bilgi kaynağı vermiştir. Birincisi akıldır, ikincisi ise vayidir. Akıl ile insan bir şeyin iyi, faydalı, güzel olduğuna hükmettiği gibi, kötü, Zararlı ve çirkin olduğuna da hüküm verebilir. Aklın iyi dediği şeyler vahiy ile desteklenir ve kötü dediği şeyler de yine vahiy ile kınanır. Ancak aklın hükümlerini de sınıflamak şarttır. Aklın kendi başına müstakilen ve etki altında kalmadan hüküm verdiği şeyler vardır. Bunlar değişmez ve devamlı olurlar. Bir de aklın, toplumdaki olaylardan aldığı izlenimlerin o andaki durumuna göre hükümler vermesi söz konusudur. Bunlara, aklın şartlara, zaman ve mekana göre verdiği bağımlı ve şartlı hükümler denir. Şartları, zaman ve mekanları değişince aklın vereceği hüküm de değişir. Şartlara göre daha önce iyi dediği bir şeye kötü veya kötü dediği bir şeye de iyi diyebilir. Bunda da aklın gözettiği gaye topluma, insanların faydalı olma durumudur. İşte toplumun örf, adet, gelenek ve görenekleri, bu şekilde değişikliğe uğrar ve bunun sebebi insanların düzenli ve dürüst, insanlığa yakışır bir hayat yaşamasını sağlamaktır. Burada vahiy, de akıl ile beraber çalışır ve bunlar yan yana birbirini desteklerler. Dini hükümleri bilmenin ikinci kaynağı vahidir. Vahin getirdiği hükümlerde kısaca birkaç ayrıntıya temas etmek lazımdır. Vahin getirdiği şeyler akla uygundur. Aklın olabilir dediği ve olumlu yararlı bulduğu şeylere vahiy yapılması zorunlu diyebilir veya farz kılabilir. Dindeki farzlar ve gerekli hükümler bunlardır. Bahin getirdiği ve bildirdiği farz ve zorunlu hükümler zamana ve mekana bağlı olmaksızın devamlıdırlar. Ancak onların farz olması için ayrıca onların kendi özel var olma ve uygulama şartları bulunur. Bu şartların oluşmasıyla var olurlar. Adaletli olmak doğru söylemek, Yaptığı antlaşmaya sadık kalmak, fakire yardım etmek, zekat vermek, farz namazları kılmak, gibi bir de aklın olabilir dediği ve zararlı görmedici bunun yanı sıra bir yararı olduğu düşünülebilecek şeylere sünnet, dini gelenek ve görenek, hükmünü vermektedir ve onları yapılmaları faydalı olduğu bilindiği hallerde benimsemektedir. Örneğin, insanın hiçbir işi olmadığı zaman namaz kılması böyledir. Bu namaz farzın dışında olduğu için buna nafile yani fazladan denmiştir ve boş vakitleri tembel tembel geçirmeyi önlediği, Müslümanları çalışmaya, harekete ve faaliyete sevk ettiği için benimsenmiştir. Hz, Peygamber bunu yaptığı için de buna sünnet yani onun göreneği ve töresi denmektedir. Burada iki kelimeye açıklık getirmek lazımdır. Biri müekked sünnet ki, Hz, Peygamberin yaptığı. Sabit ve bilinen sünnet anlamındadır. Bazılarının bunları farz derecesinde değerlendirmeleri yanlıştır. Diğeri de gayri müekkep sünnet ki, heze peygamberin yaptığı sabit olmayan sünnet anlamındadır. Bilgi kaynağı vahiye olan sünnetten kastedilen Kur'an'daki bazı hükümlerdir. Mesela Adem oğulları her secde edişte güzel giysilerinizi giyin ki emri sünnet hükmündedir, yani insanın namaz kılarken süslenmesi güzel ve beğenilen bir şeydir. Ama süslerini takınmayan bir kimsenin kıldığı namazda temiz olmak şartı ile doğrudur. Kur'an'da, namaz kılarken süslü giyinin, emre farz olduğu halde, müstehap derecesinde düşünülmesi doğru olmamalıydı. Öyle mana verdikleri için emir bu şekilde anlaşılmıştır. Heze. Peygamberin söz ve fiillerinin derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi alimlerce yapılmıştır. İşte bu derecelendirme ve değerlendirmeler zamanımıza uymadığı için yanlışlara ve aksamalara sebep olduklarından yeniden derecelendirilmeleri ve değerlendirilmeleri gerekmektedir. Hz. Peygamberin farz namazların dışında kılmış olduğuna fiile namazların zamanı ve rekatı belli değildir. İnsan kendi zamanının elverişliliğine göre çok veya az kılar. Farz namazlarından önce veya sonra kılınan nafile, sünnet, de insanın boş vakti olduğu zamana göredir. Dinlenmeye ihtiyaç varsa, derse girecekse, dükkana gidecekse veya daireye, otobüse yetişecekse vakti yok demektir. O zaman sünnetleri kılmaz, ama farz da geciktirilmez. 2. Arafide 31. Çünkü farz namazların kazası olmaz, ancak tövbeyle affa uğrar. Heze, Muhammed'in getirdiği vahide bulunan sünneti bu örnekle yetinelim. Buradan anlaşılıyor ki, bu sünnet yalnız heze, Muhammed'in yaptığı işlerde değil, Kur'an hükümlerinde de yer almaktadır. Buna mukabil, heze, peygamberin sözlerinde ve fiillerinde farz olanların bulunduğunu hatırlamak lazımdır. Sünnet, zorunlu olmayan, Kanunca yapılması mecburiyeti bulunmayan bir işin dince hükmüdür ve buna nafile, artık bir işte denir. Halk, bunun bir benzerini artık olarak yaptığı farz ibadetler için kullanır. Genellikle de farz namaza artık kılınana ve Ramazan ayı dışında tutulan oruca nafile, sünnet, denir. Oysa insanın zorunlu işlerinin dışında huzur evlerine, çocuk esirgeme kurumlarına, halka yardım eden kurumlara gidip muhtaç olanlara yardım etmesi, onlarla sohbet etmesi, dertlerini dinlemesi nafile namazdan çok daha önemli ibadetlerdendir. İbadet, Allah katında sevap verilecek iş ve davranıştır. Müslümanların bu sosyal yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok ihtiyaçları vardır. Hem farzı yerine getirdiği hem de faydalı olduğu için, Bunları yapabilecek kimselerin yapması bazen farz namaz gibi farz olur ve yapmayan günah kazanır, yapanda kat kat sevap alır. Sünnet, gelenek, örf anlamına geldiği için bir nesnenin bir defa yapılmış olması, onun sünnet olduğu anlamına gelmez. Hz, peygamberin bir defa yaptığı şey de sünnet olmaz. Bu anlamda sünnet yanlış anlaşılmıştır. Sünnet olması için çok tekrar edilmiş olması gerekir. HZ, peygamberin her, yaptığının dini anlamda sünnet sayılmayacağı alimlerce açıklanmıştır. HZ, Muhammed'in insan olarak yaptığı işler ve uyduğu töreler, gelenekler ve sünnetler. HZ, peygamber insandı ve bir toplumda yaşıyordu. İnsan olarak yerdi, içerdi, uyurdu, yatardı, kalkardı, otururdu. Bunları yaparken toplumun geleneğine, göreneğine, örfüne, töresine yani toplumun sünnetine uyardı. Böyle yapması normalde ve gerekliydi. Zamanındaki ve toplumundaki geleneklere, sünnete göre giyinir kuşanırdı. Toplumunda bulunan eşyayı kullanırdı, hasar üzerine yatar, bir taşı yastık yapardı. Gölgede oturur, avucu iyilesi içerdi. Saçını ve sakalını uzatır, onları düzeltir tırnaklarını keserdi, bütün bunları yaparken insanlara karşı daha iyi ve hoş bir görüntü vermeye çalışırdı, onların tuhafına gidecek şeyler yapmazdı ve göze batacak şeylerden, acayipliklerden kaçınırdı, şimdi, hezeh, peygamber bunları yaptı, diye bunlar da ona uymak dini bir gelenek, görenek veya sünnet olmadığı gibi bunun hiçbir sevabı da yoktur, aslında bunlar da sahabe bile hezeh, Peygambere uymazdı. Gelenek, görenek, örf ve törende birleştikleri halde gene de her birinin kendi şahsına ait basit de olsa farklılıkları vardı. Heze, Peygambere tıpatıp uymaya kimse ertemezdi. Ama Heze, Peygamber öldükten sonra onun insanlık işleri de bazı kimseler tarafından din yapıldığı ve din olarak da yapılmaya devam ediyor. Hz. Peygamber'in karpuzu nasıl yediğini bilmediği için Karpuz yemeyen kimsenin bulunduğunu öğrendiğim zaman, akılsız adam kendisini Allah'ın verdiği karpuzu yemeni metinden mahrum ediyor, demiştim. Kur'an, karılarının hatırı için balı kendisine yasaklaması hususunda heze, peygamberi uyardığı ve vazgeçmesi için tembihlediği gibi 3, bütün insanlara hitaben Allah'ın hoş ve güzel rızıklarını haram kılan kimdir, 4 diye, soruyor. Günlük hayatta dinle ilgili kullanılan kelime ve terimler daha çoktur. Bunlardan en çok bilinen salat, namaz, dua kelimesinden başlayıp her kelimeye gerekli açıklamayı yapmakla Müslümanların dini kavramlarda bir açıklığa kavuşmalarını temin ettikten sonra uygulama merhalesine ulaşılır. Sünnetten başka şu kelimeleri de kısaca açıklayalım. Cihat Cihad kelimesi de çok yanlış olarak savaşmak Öldürmek, vurmak, kırmak, başkalarını, hasımları, beğenilmeyen kimseleri, en azından baskı altına almak, tedirgin etmek, rahatsız etmek, sözle ve gerekirse dayakla incitmek, acıtmak anlamında kullanılmaktadır. Bu çok yanlış bir anlayıştır. Bu anlayışta olanlar, kendileri gibi yapmayan, kendilerinden daha doğru ve dürüst Müslümanları bile itham etmekte, sapık ve imanı zayıf saymaktadırlar. Bu tutumları yanlış anlayışa dayanmakta ve İslam'a iki yönden zarar vermektedir. 3. Tahrim 66. 1. 4. Araf 7. 32. Birincisi, Bu anlayışla hareket eden kimseler, Müslümanlar arasında fitne, ayrıcalık, ayrılık ve düşmanlık tohumları ekerek Müslümanların birliğini bozmakta, Onları zayıf düşürmekte ve Müslümanların başkalarına, düşmanlarına esir ve köle olmasına yardımcı olmaktadırlar. Bunların en kötü tarafı dini dindarlara karşı bir silah olarak kullanmalarıdır. Böylece kendilerini Müslümanların savunucusu, ağası, hazır yeğeni haline getirmektedirler. Kendilerini din savunucusu yerine koyup Müslümanların onları besemelerini hedef alırlar. Oysa her Müslüman geçimini başkasının sırtından değil, kendi elemeyle temin etmek zorundadır. Bu yanlış anlayışın ikinci zararı İslam'a karşı olanlara ve İslam'ın bazı vecibelerini yerine getirmeyen kimseleri tam bir azılı düşman olarak tanıtmaya çalışmış olmalarıdır. Bu inanç ve davranışları herkesi İslam'dan uzaklaştırmakta ve İslam'ı kan döken, zulmeden, herkesi baskı altında tutan, İstediğini zorla yaptıran, çekilmez, dayanılmaz, hoşgörüsü olmayan bir dim gibi göstermekte ve telkin etmektedir. Bunlar için bütün iyilikler ve nimetler ancak kendilerine uyanlar ve kendileri gibi yapanlar içindir. İslam'a, cihat kelimesini böyle anlayan ve uygulamaya koyanlardan daha çok kim ihanet etmiş ve düşman olmuş olabilir? Cihat kelimesi Kur'an'da çeşitli türevlerle geçmektedir. Bunun kök manası ceht. Zorluk, cüht, taat, güç, olduğundan cihat, güç sarf etmek, aşırı çalışmak, çalışmaya zorlanmak, elindeki gücü sonuna kadar, zorlanana kadar kullanmayı, amaçlamaktır. Bu, çok güzel ve kök manasına dayanan bir kavramdır. İşte Müslüman, her işinde böyle çalışacaktır. İşi ne olursa olsun, bu şekilde çalışması emredilmiştir. Yalnız bu çalışmasında Allah'ın rızasını gözetir ve çalışırken Allah'ın kendisini gördüğünü aklından geçirir. İşine en iyi ve sağlam şekilde yaparsa işte İslami cihadı yerine getirmiş ve tam cihat etmiş olarak en büyük ibadeti yapmış ve sevabını almış olur. Kişinin işine ihanet ve hıyanet etmeden disiplin içinde çalışması en güzel cihattır. Sadakat ve emanet. Sadakat, doğruluk ve emanet. Güven, bu iki kelime birbirinin tamamlayıcısıdır. Müslümanlar bunları eksik bilmektedirler. Doğruluk, sanki sadece söz söylerken doğru konuşmayı ifade eder. Aslında insanlar, bunu bile tam yapmamaktadırlar. Oysa doğruluk, insanın hem işinde hem de sözünde doğru olması anlamına gelen bir sıfattır. Kendisine güvenilen bir işte yan çizmek, İşe gereği gibi yapmamak ve işe gerekli adamı almayıp kendi adamını almak, doğruluğa, İslam'a sadakate aykırıdır. Kendi adamı diye yanlış olarak iyilik yapayım derken başkasına zulmetmektir ve doğruluğu hiyanete çevirmektir. Güven de her hususta, işinde ve sözünde güvenli olmaktır. Kendisini güvensiz ve sadakatsiz tanıtan ve tanınmasına sebep olan kimse doğru ve güvenilir olmaktan çıkar. Böyle yapan İşini tam ve gereği gibi yapmadığı için aram yemiş olur. Kizib, yalan, bezur, yanıltma. Kizib yalan söylemek demektir. Bir de zur vardır. Bu da sözü eriltmek, yamultmak, yanıltmaktır. Bu ikisi arasındaki fark şudur. Kizib düpedüz yalan söylemek, doğrudan doğruya yalan ifade de bulunmaktır. Buna karşılık zur, yalanı yanlışa doğru göstererek doğruya yorumlamaktır. Herhangi bir şeyi doğru yapmış da olsa, kendi yararlanamayacaksa onu haksızca, işine geldiği gibi yararlanacağı bir duruma koyar veya ona göre yorumlar. İşte bu huzur yani yanıltmadır. Din mantığı, din mantığını öğrenmek, onu iyi kavramak ve mantıklı, tutarlı, işinde ve sözünde içi dışı bir olmak konusunda dikkat etmek gerekir. Dindarlık iddia edenlerin hatalarından biri de din mantığını bilmemeleri ve din mantığına aykırı hareket etmeleridir. 5- Din mantığı, genel mantığın içinde kendi şartlarına göre hareket etmeyi, konuşmayı gerektirmektir. Din mantığına riayet edilmezse insanın dini davranışlarında ve sözlerinde çelişkiler, tutarsızlıklar ortaya çıkar. Bir yerde dindar gözüken ve dini bir kurala uyan kimsenin dinin başka bir kuralına apaçık zıt davranması halinde onun dindarlığına güven sarsılır ve dine karşı tutumunun da olumlu mu olumsuz mu olduğu bilinmez. İnsan, insan olarak hata yapabilir. Dindar bir kimse de insan olması bakımından hata yapabilir. Ancak, böyle kimselerin hataları devamlı değil bilmeden, farkına varmadan, kasıtsız olur ve hemen düzeltilir. 5BK, Heyatay, Kur'an'a göre araştırmaları, 227 vd kasıtlı ve ısrarlı hata yapmanın ve bunda ileri gitmenin değil.